Alhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'da. Evet. Ee, i̇nşallah Teala Allah'ın izni Kerim’le Rabbim tamamlamayı nasip etsin bize. İmam Ahmed bin Hanbel'in Usulü Sünnesi'ni şerhini işleyeceğiz. Usulü Sünne, Şerhü Sünne, Es-Sünne geçmiş ulemanın katında akide kitaplarının adıdır. İtikat kitaplarının adıdır. Geçmiş ulama e, itikat kitaplarını böyle isimlerle isimlendirmişler. E, o neden nedir ki? Biz de ehli sünnetin, ehli hadisin imamı olan Ahmed bin Hambel'in önce hayatını, sonra da Allah nasip ederse usulü sünnesini, şerhini inşallah beraberce irdeleme çalışacağız. Evet. E, kaçıncı sayfa? Altıncı sayfa. Evet. Oku. <Gülüyor> Cem'atun mucizetun diye sahib-i metin İmam Ehli Sünne Ahmed bin Hanbel'e rahmetullah. Rahimehullahü teala aleyh. Allah bizi onun cennette onunla cennette buluştursun. Onunla sohbet etmekle bizi ikram etsin Allahü subhanahu ve taala. İmam Ahmed bin Hanbel bu metnin sahibidir. Onun hayatını böyle kısa, öz ve bir şekilde. Nedir ciz? Öz. Kısa ve öz, onu anlayacak bir şekilde inşallah nesebi varu. Ha nesebi yani soyu ve doğumu. Huva Ahmed ibn Muhammed ibn Hammad ibn Halal al-Arabi Adnani Şeybani İmam Fıkh ve Hadis. Fıkh ve Hadis imamı Şeyban bölgesinden Şeybani yani Kufe'den Kûfe bölgesinden Ebu Hanife'nin olduğu bölgeden Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in de, o da nerelidir? Şeybanidir. O da Şeyban'dandır. Şeyban bir bölge. Ahmet bin Hanbel de oradan çıkmıştır. E, bu şunu gösterir aslında. Hani Ebu Hanife ve ashabı hakkında yorumlar yapılıyor. İşte Kufe'deydiler hadis uydurmanın merkeziydi. O yüzden Ebu Hanife hadislere karşı biraz seviyeli duruyordu. Bu yüzden Ebu Hanife'nin ashabı da hadislere karşı seviyeliler. Diyorlar ya insanlar böyle bazı yorumlar yapıyorlar. Ama aslında iş öyle değil. Ahmet de şeybandan Kufet bölgesinden olmasına rağmen hadiste hiç de onlar gibi bir menheci yok. Evet. Bu da e, bu yorumun çok tutarsız bir yorum olduğunu ortaya koyuyor. Tamam. Evet. Yukenne bi Abi Abdullah kadima bihi abuhu min Marwa hamlen fi batn ummihi fehuva Marwazi. Marwazi. Ebub evet. Abdullah diye künyelenmiş, künyesi bu. Çünkü e, Annesinin karnındayken Annesinin karnındayken he, Ebu Abdullah diye künyelenmiş Mervazi diye de künye vermişler. Hı. Çünkü annesinin karnında e, Mervazi'ye gitmiş. Mervazi'ye gitmiş, Mervaz gitmiş. O yüzden Mervazi adını vermişler. Ama meşhur olan künyesi nedir? Ebu Abdullah'tır. Bağdat'ta yaşadı ve Bağdat'ta ömrünü sürdürdü. Orada doğmuştu. Hatta cinler rivayet edilir. Diyorlar ki Ahmet bize deseydi Bağdat'ı terk edin. Biz Bağdat'ı boşaltacaktık diyorlar. Allah'a itaat edene biz de itaat ederiz diyor cinler. O dönemde Ahmet bin Anbel cinleri çıkartıyormuş. Yani hatta meşhur bir kıssa var. <gülüyor> Halife'nin bir tane cariyesi varmış, sevdiği bir cariyesi. Buna baygınlık gelmiş, bu yataktan kalkamıyormuş cariye. Ahmet bin Hamble haber göndermiş. Demiş, şeyha söyle engelsin işte cariye masla. Ahmet bin Hamble de demiş, alın bu takunyayı götürün Dikil'in kızın başına. Deyin ki, "Bizi Ahmet gönderdi. Sana Allah ve Resulü adına bu, bu bedeni terk etmeni emrediyor. Bu takunya onun takunyasıdır çıkmazsan bundan seni döveceğiz." diye. Sonra gidiyorlar kızın başına takunya'yı kaldırıyorlar. Diyorlar ki, e işte falan bu bedeni terk et. <gülüyor> Bize Ahmet gönderdi. Sen çıkmazsan biz seni bu takunya ile döveceğiz. O da diyor ki, Allah'a itaat edene biz de itaat ederiz diyor. Çıkacağım diyor ve çıkıyor. Kız kendine geliyor, ayılıyor. Ya, Ahmet bin Hamal böyle salih biriymiş. Bunlar onun e, dinindeki güzelliği anlatmak için nakledilen rivayetler. <gülüyor> Vaqad İmam fi Şehrü Rabi'l-evvel am 164 <gülüyor> Hicri 164 yılında ne yapmıştır? İmam doğmuştur. adiyan <gülüyor> hadis. Yani kendisi ilim talep etmiş ama <gülüyor> önce hadis ilmini talep etmemiş. Velem yeclis beyne yede yecri İnsanlarla insanlarla oturmaya ne zaman başlamış 16 yaşında Hı. başlamış Kama tarihçiler Hı. Tarihçiler bundan başkasını zikretmediler diyor <gülüyor> Evet ne yaptı beldesinden diyarından ayrıldı ve ilim ve fıkıh e, talep etmek için Hı. yolculuk etti. Bu da İbn Abbas'ın sözünü getiriyor. fakı olmak isteyen seyahat etsin ilim talebi için diyor. Hı. Hicret etsin, diyarını terk etsin. E, genelde de hep insanlar belli diyarlara gidip gelip ilim talep edip ondan sonra ilmi beldelerinde neşretmişler, yaymışlar yani. O yüzden fıkıh neydedir? Allah için fedakarlık yapmakta, Hı. Allah için sıkıntıya katlanmakta, Allah için mücadele etmektedir. Allah da amelin neticesinde insana fıkıh ve anlayış verir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heh, her yeri gezmiş yani. <gülüyor> Yemen'e gitmiş <gülüyor> yürüyerek. <gülüyor> yürüyerek gitmiş ya. Yani devede falan değil. <gülüyor> Bağdat'tan Yemen'e yürüyerek gitmiş. Bak bugünkü teknolojiyle <gülüyor> Ağlıyorlar, sızlıyorlar, yok anamı özledim, babamı özledim, bir ilme gidiyorlar, yok şunu özledim, memleketimin kokusuydu, böceğiydi. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> Yemen'e yürümüşler yani. Niye? Davaları büyük, dertleri büyük, imanları büyük. İnsanların imanı da ne kadar küçülüyorsa dertleri de o kadar büyüyor. Hedefi ne kadar büyürse, derdi küçülür. Yürümek derttir oradan oraya kadar ama adam için hiçbir şeymiş Ahmet bin Ambel için. <gülüyor> Allah ona rahmet etsin. <gülüyor> لِقِلَّةِ Yani لِقِلَّةِ ذَاتَ يَدِيْهِ Elinde bir şey yok, fakir. O yüzden ilim okuyan herkes de fakirliğe gark olur. Yani. Dünya oku, isteyen çalışır. Allah'ın dilediği kadar Allah ona dünya verir. Ama ilim okuyan ne yapacak? Para kazanamaz, ticaret yapamaz. İlim okuyor değil mi? Yani birileri sadaka verecek ki, yardımcı olacak ki kendine baksın. E sadaka da kadar? Şimdi insan vardır, para çok kazanır, çok harcar. He, nefsin, hevasının istediğini alır. E, insan vardır her istediğini, her arzu ettiğini alamaz. E, i̇lim talebesi yeri gelir, evlenir, çoluk çocuğa karışır ne olur? Çoluk çocuğunun bazen isteğini yerine getiremez. İnsan kendi nefsini geçer, çoluk çocuğuyla şeytan ona gelir ilmi bıraktırmak için. Bak bir çocuğun senden bir çikolata istiyor, onu bile alacak gücün yok. Hesapta ilim okuyorsun falan. Anladın mı? Şeytan bunlarla hep uğraşmıştır senelerce insanlarla. Ama Ahmetler, Malikler bunlar aldırış etmemişler. Hatta İmam Malik evinin çatısının tuğlalarını satmıştır ilim okuyabilmek için. Hı hı. Evinin çatısının kiremitlerini toplayıp para karşılığı satmış, gitmiş onla kitap almış, hayatını idame ettirmiş, ailesine birkaç ay geçecek erzak almış yani. O yüzden fakirliktedir yani. Biri diyor Resulullah ben seni seviyorum, Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? sana diyor, belalar selin aktığı gibi akacaktır diyor. O belalardan zaten en önemlisi de fakirliktir yani. İnsanın fitnesidir. Niye? Allah diyor ki مَيْيَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ Kim Allah'tan korkarsa Allah'ına bir çıkış yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır. Allah takvayla rızkı getiriyor. Niye? İnsan en çok korktuğu şey budur ya yani. Takvadan onu en çok alıkoyan şey de budur. Dünyevi rızıktır. Bu kadar insan işte polisler, askerler, hakimler, savcılar neyle adamlar kanmışlar? Dünyalık aldıkları maaşa kanmışlar öyle mi? Dünyalık aldıkları maaşlarla aldanmışlar. Biraz rahatlık şu bu. Ahiretlerini satmışlar yani. O neden nedir ki? insanların ekserisinin fitneye düştüğüne nokta, nokta rızık meselesidir. Allah o yüzden diyor kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış yaratır. Ummadığı, beklemediği yerden rızıklandırır. فَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى Allah Kimde Allah tevekkül ederse فَوَحَسْبُ Allah onu yeter. Ahmet tevekkül etmiş, yolda yürüyerek gitmiş. Hatta Ahmet telef oluyormuş. Açlıktan. Bayılmış, düşmüş insanlar bulmuşlar onu. Ölüyormuş yani. Ölüyormuş yani. Açlıktan susuzluk. Hatta yolunu kaybetmiş. Demiş, ey Allah'ın salih kulları bana yol gösterin demiş. Cinlere seslenmiş. Oradaki Müslüman cinlere. Müslüman cinler de ondan vesveseyle demişler buradan git, şuradan git. Yani bu rivayet edilir. Ne kadar doğrudur Allah subhanehu ve teala bilir. E böyle doğru da olsa orada kime seslenmiştir? Müslüman cinlere seslenmiştir. Ve Ahmet bin Amber dediğim gibi e, böyle sıkıntılara ve şakkatlere katlanıp e, ilim talebi için çok e, uğraşlarda bulunmuş. O zaman bizim bugün yaptığımız fedakarlıkların hiçbiri fedakarlık değil. Yani şu kadar nimet içerisinde biz hiçbir fedakarlık yapmıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. O yüzden Az önce konuşuyoruz. 500 hadis ezberlesek onun fıkıhıyla beraber büyük bir fıkıhtır bu asırda. Ama geçmiş alimlerin yanında çim çerezo. Değil mi? Niye? Artık yani kalite düştükçe verim de düşüyor yani. Kalite düşmüş. Ele ayağa düşmüş ilim. Şimdi piyasada, yani şimdi burada bunu konuşurken mesela çok daha farklı anlayışlar var. İnsanların cemaatlerinin arasında bir karışın. Herkes alim. Herkes ilimden anlıyor. Herkes kitap yazıyor. Herkes telif yapıyor. Anladınız mı? Niye böyle bu hale geldi? Çünkü kalite gitti. İnsanların kalitesi gitti. Verim gitti. Artık cahiller uyumam olmuş. Dallu fe Hem kendileri sapıyorlar hem de başkaları. Evet. <gülüyor> yani Abdurrezzak var. Musannefin yazarı. Değil mi? Ondan birçok rivayet getiriyorlar alimler. Ondan mesela hadis dersi almış. zavallım şey olmuş yani cismine bile yansımış çektiği meşakkatler. Zayıflığı, güçsüzlüğü. Şimdi sofu şeyhları var ya işte hesapta veli, Allah'a yakınlar. Yiyorlar yiyorlar böyle otura otura şişiyorlar. 200 kilo, 300 kilo böyle. Ya adamı görsen adam zannedersin ama pis şeytanın teki yani. Neden? Rahat var yani. Rahat var. Öyle sahabe karnına taş bağlıyormuş. Niye bağlıyor? O kadar ki arkaya yapışıyor denge kuramıyorlar. Taş bağlayıp hani mide boşluğunu taşla dolduruyorlar. Yani. Millet hani okuyor taş bağlamadı. Hiç düşündünüz mü niye taş bağlıyorlarmış yani? İnsan böyle kalır çünkü o zaman taş bağlıyorlar ki o dengeyi sağlamak için vücutlarında. Böyle zayıf şey insanlar. Böyle işte aciz zayıflıktan, sıkıntıdan, meşakkatten, açlıktan bu hale gelmişler maalesef. O yüzden e, ilim talebesi ömrünün sonuna kadar birçok meşakkat çekecektir, birçok sıkıntıya gark olacaktır. İlim talebesine düşen her birine her birine sabretmek, Allah'ın rızasını talep etmek Bunlar basit olanları. Bir de sonra Hakk'ı anlattınız mı? Şey, i̇nsi ve cinli şeytanların düşmanlığı gelecek. İnsanların sizi terk etmesi yardımsız bırakması gelecek. Gelecek de gelecek yani. Mekke'ye ulaşmış. Ona denmiş ki Ecehitte nefseke ya Eba Abdullah Kâle ma Mâ ehvanul meşakka fîmestafednâ min abdurrezzâk كتبنا عنه حديث الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابيه وحديث الزهري عن سعيد ابن مسي مسي عن أبي هريرة. كما رواه الحديث أن يحيى ابن معين واسحق ابن رحويه والشافعي رحمهم الله تعالى وقد دعاه الى زياره مصر فلم يقدر لاجزه المادي سبحان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 Demişler nefsini niye bu kadar zorluyorsun yani? Hani niye bu kadar meşakkate sokuyorsun? Vallahi diyor benim Abdurrezak'tan istifade edip yazdığım hadisler ki Zuhri Salim'den, o da Abdullah'tan, o da babasından, gene Zuhri Said i̇bn o da Ebu Hureyre'den. Şimdi bu e, öyle hadisler diyor. Yani hiçbir şey yani. Çektiğim meşakkat, bu aldığım hadisler yanında hiçbir şey. Diyeceksiniz ki bunlar ne? Zuhri e, tabiinin büyük alimlerinden. Sika herkesin teskiye ettiği hem fakir hem Allah'tan korkan çok güvenilir bir ravi. Salim de Abdullah ibn Ömer'in kölesi. Abdullah ibn Ömer'den ibadet ediyor. Buna altın zincir diyorlar hadiste. Bu Müslimin ki yanlış hatırlamıyorsam. Şeyin de var. Buhari'de 2-3 tane altın zincirleri var bunların. 3 kişi var hadisin metninde çünkü şey senedinde. Eğer senet şey olursa, uzarsa kuvveti ne yapıyor? Azalıyor. Ne kadar çok adam o kadar çok hata demek. Üç kişi var. Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer'e. Abdullah ibn Ömer kölesine o da Zühriye. Anlaşıldı mı? Sahabeden sonra bu üç kişi. Onlar da sahabe zaten de. Tabi'in yani hepsi. Bu çok kavi hadis demek. Abdül Rezak'tan böyle güçlü hadisler dinlemiş. Sonra Said İbnül Müseyyip Tabi'nin büyük alimi Ebu Hureyre'den almış o da hadisi. O, o, o, Said İbnül Müseyyip de Zühriye vermiş. Gene Abdül Rezak Zuhriye'den bunu Ahmed'e vermiş bu hadisleri. O yüzden çok kuvvetli kavuyor hadisler. O yüzden diyor çektiğim bu meşakkat nefsime yaptığım bu eziyet hiçbir şeydir bu aldım hadisler sonucunda. Daha sonra Yahya bin Mayn ve İshak bin Raheve İmam Şafii şeye çağırıyorlar. İşte Bağdat'a Ahmet'le falan görüşmeye. İmam Şafii de pa pa parası olmadığı için madden aciz olduğu için buna güç yetiremiyor Bağdat'a gitmeye. Sonra gitmeye güç getiriyor Allah'ın izni kerimiyle. Sonra diyor ya Ebu Abdullah diyor. Ahmet bin Hanber'den oturuyor. Ahmet bin Hanber diyor ki eğer diyor hadis biliyorsan bana öğret diyor. İster Hicazlı olsun ister Yemen, ister Şam, ister Irak'ı, ister Yemenli olsun fark etmez. Bana öğret. Ben de onun mezhep edineyim diyor. Bakıyor ki Ahmet hadiste çok şey kuvvetli. Şafi Ahmet'e diyor ha Şafi İmam Şafi Rahimallah. Diyor ki ben hani yanlış yapabilirim hata edebilirim sen beni uyar ben hadisten içtihadımı değiştireceğim. Şeye bakıyorsunuz e, ah Ahmet'e bakıyorsunuz o da diyor ki Allah'ın arzında usul öğrenecekseniz şafiye gidin diyor. Hmm. usul öğrenecekseniz usulül fık fıkhın kaideleri, asılları, esasları şafiye gidin diyor Ahmet İbni Hamel. O, o yüzden bu gösteriyor ki her imamın mutakassıs olduğu yani Özellikle çok iyi bildiği fenleri var. Biri hadisi çok iyi biliyor, biri usulü çok iyi biliyor, biri logatı çok iyi biliyor, biri başka bir şey çok iyi biliyor. Bu da neyi gösterir? Yani her her ilmi anlamak zorunda değil. Her ilmi anlamaya çalışırsan zaten her birinden yarım yamalak öğrenirsin. Ya bir şey talim edeceksin, düzgün öğreneceksin. Ya da hiç yarım yamalak talim edip yanlış hatalar yapmayacaksın inşallah. Anlaşıldı mı inşallah? Devam. Sonra İbn Kesir teala inni Şafii haza li Ahmed li İbn Kesir diyor ki Şafii'nin bu sözünde Ahmed'in ne kadar yüce bir ilme sahip olduğunu şahadeti vardır diyor. Kim tarafından bu şahitlik yapıyor? İmam Şafii gibi büyük bir alim tarafından. Ki İmam Şafii Ahmed'ten nedir? Yaşça büyüktür. O Hicri 164'te doğmuş. İmam Şafi'nin Hicri doğum yılıyla alakalı Hicri 110-120 diye hatırlıyorum ben. Yani ondan çok daha büyük ama ilim küçükte de olsa edebini biliyor. Yani bu geçmiş alimlerin edebini... Bak koskoca Şafi yani. Yanında usul ilmi var. Bütün Mısır onu tanıyor. Bagdad, Şura, Bura, Şamlılar duymuşlar. Şafi var, Şafi var. Şöyle biri Malik'ten ders almış. Malik'ten ders almış yani. İmam Malik'in talebesidir İmam Şafi. İmam Malik İmam Şafi görünce diyor ki اِنِّي اَرَ اللّٰهُ اَلْقَى اِلَيْكَ نُورًا فَلَا تُطْفِيهَا Ey genç diyor ben sende Allah'ın senin kalbine nur attığını görüyorum. Sakın o nuru günahlarla söndürme diyor İmam Şafi'ye. Geçmiş alimlerin fıkhına bakın nasıl insanlar tanıyorlar. Bu basirettir. O yüzden adam olacak çocuk bellidir. O yüzden ilmi verirken de adam olacak çocuklara vermek gerekir. Adam olacak insanlara o ilmi vermek gerekir. İlim emanettir, en büyük emanettir. O emaneti ehline vermemek zulümdür. Kıyamet günü bunun Allah katında hesabı vardır Sübhanu ve Teala. Ve من Abdullah Kana hadis. Eyye milyon hadis. Yorki İmam Ahmed bin Hanbel e, müsnedinde 700 700.000 700.000 hadis ve <gülüyor> <elfen. gülüyor> 50.000 bin hadis. Öyle mi? Hı hı. 750 bin hadis çıkarmış. Yok. Bu da yaklaşık altı kitap eder yani. Diyor ki kütüb-ü sitte diyor ancak onun az bir, rivayet ettiği hadislerin az bir kısmıdır diyor. Kütüb-ü sitte altı hadis kitabını birleştirdiğinde onun rivayet ettiği hadislerin diyor şeyidir diyor. Çok bir, az bir parçasıdır diyor. Hatta oğlu Abdullah diyordu ki babam diyor milyon hadis ezbere biliyordu diyor. Milyon hadis bir milyon. Diyorlar bir milyon hadis yok Bukhari'de beş bin hadis var. Müslim'de altı beş bin hadis var gene. Hani hadi kütüb sitelerle topla on bin olsun hepsi diyorlar milyon hadis İmam Ahmed zayıflar uydurmalarla beraber söylüyor. O sahih hadisin rakamı 10.000 hadis. Zayıf, hasen, uydurma, mevzu hepsini topladığın zaman bir milyon hadis rahat vardır yani. Ahmed her birini tahkik etmiş yani. Allah ona rahmet etsin. Şahadetü'l-ulemâi bi sa'ati ilmihim. Evet. Ve hâhiye zi şahadetü'l-ulemâi bi ilmi ve sa'ati fihi. Evet, burada da alimlerin Ahmet bin Hanbel hakkında yaptıkları teskiyeleri ortaya koyacak inşallah. İmam Şafii diyor ki Irak'tan çıktım, Irak'ı terk ettim ama o Irak'ta diyor, Ondan daha faziletli, daha alim, daha takvalı, daha çok Allah'tan korkan Ahmet bin Hanbel'den başka hiçbir adam bırakmadım diyor. Evet. Yani Ahmet bin Hanbel işkence görüyorken dönemin halifesinden o sırada da şey Basra'daymış. Bukhari ilim talep ediyormuş Basra'da. Aynı dönemde yaşıyorlar bu arada. Birbirlerine ders vermişler. <gülüyor> ben diyor Basra'dayken Ahmet bin Hanbel işkence görüyordu ve Ebu Velid'den işittim ki eğer Ahmet bin Hanbel Beni İsrail'de olsaydı kendisine haber verilenlerden olurdu. Hmm. Peygamber Sasa'nın diyor ki her ümmette kendisine haber verilenler vardır diyor. Benim ümmetimde de biri olsaydı Ömer olurdu diyor. Yani kendisine haber veren ilham gelen. Anladınız mı? Ebu Velid de diyor, eğer Ahmet bin Abel Beni İsrail'in içinde olsaydı diyor, şu haliyle, şu imanı, takvası, sabrıyla Allah ona diyor, ilham ederdi diyor. Ve kâle Ebu Umar ve absaruhu. Bir gün Ebu Umar nahhas Ahmet'ten bahsediyordu diyor. Bak alimlerin birbirini tezkiyesine bakın yani bu selefin edebini gösterir. Birbirlerinin aleyhinden konuşmuyorlar, çekiştirmiyorlar, eleştirmiyorlar. Diyor ki Ahmet kadar Allah'ın dininde daha basiretli biri yoktur diyor Allah'ın arzında ben yani görmedim. Dünyaya daha sabırlı bir adam yoktur yani dünyayı terk etmek noktasında. Zühde takvada da ondan daha hayırlısı yoktur. ''Ulaştığım salihlerden daha salihi yoktur.'' diyor. ''Geçenler arasında da, geçmişler arasında da onun gibisi yoktur.'' diyor. ''Dünya ona arz oldu da dünyadan yüz çevirdi.'' ''Bidatlar ona arz oldu, hepsini iptal etti.'' diyor. Yani dönemin halifesi Ahmet bin Hanbel'e işkence yapıyor, sonra bırakıyor, sonra bunun evine... O diğer halife şey gönderiyor o, yer, o eza eden e, mutezile halife öldükten sonra ardından ehli sünnetin inancını kabullenen halife geliyor yani mutezilerin görüşlerini artık nefi ediyor Allah hamdolsun sünnet yayılıyor o imam hani özür babından altınlar gönderiyor kese kese Ahmet hepsini geri gönderiyor askerlerine ondan sonra bir daha gönderiyor falan sonra yanına çağırttırıyor sen diyor, nasıl adamsın yani? Sana dünya veriyoruz, sen yüz çeviriyorsun ondan. Ben diyor, Allah'tan bekliyorum ecrimi. Senden değil, sabrederken, sünneti müdafaa ederken, bidattan sakınırken sen bana altınla mükafatlandır diye sabretmedim ki diyor. Benim ecrimi Allah katındadır. Hani dünyaya bu kadar sabreden ve dünyadan yüz çeviren başka bir adam görülmemiş. Allah ona rahmet etsin. cennette onunla sohbetle bizi razılandırırsın. Ve <gülüyor> Ali ibnil Medini izzetteleytu bi şeyin fe Ahmed. <gülüyor> ha. Ali İbnül Medeni ehli hadisin büyük hadis alimi yani. Hani o o bir şey, o bir hadise hadis diyorsa hadistir yani. Ali İbnül Medeni geçmiş alimler katında böyledir, büyük biridir. Eğer diyor bir şeyle müptela olursan, bir belaya uğrarsan yani iman küfür hakkında, şirk hakkında bir şey gelirse, en büyük bela şirktir, o konuda diyor Ahmet bana fetva versin diyor. Hmm. Ben diyor Yahya bin Mu'in dönemin Muhaddisi Ahmet bin Hanbel'in de Arkadaşı hmm. Ahmet bin Hanbel ona bir sene selamı kesmiş Bir sene selam vermemiş O da şu Ahmet bin Hanbel hapiste işkence görüyorken Her gün kırbaç cezası yiyorken hmm. Yahya gelmiş demiş ki Kur'an mahluktur de Takıye yap işte. Ammar da bak zorda kalınca takıye yaptı. Küfür sözü söyledi. Sen de söyle de ki Kur'an mahluktur. Çıkınca dersin mahluk değildir. Ahmet bin Hanbel yüzünü çeviriyor Yahya bin Maim'den. Konuşmuyor ondan. Yahya bin hani bozulduğunu anlayınca terk ediyor. Sonra o çıktıktan sonra diyor ki oradakilere şu adama bak diyor. Bana diyor Ammar'ın olayını anlatıyor. Ammar'ın babası annesi öldürülmüştü diyor. Öyle ezalar görmüştü. Benim halimle onun hali bir midir diyor. Takıya yapmıyor. Ondan sonra işkenceden kurtulduktan sonra Yahya bin Mayn onu sokakta görüyor selam veriyor. Bir sene selamını almıyor onunla. Bir sene konuşmuyor Ahmet bin Hanbel. Öyle bir bidata bulaştığı için yani. Öyle bir yanlış görüşü ona getirdiği için. Düşünün yani Ahmet bin Hanbel'in nasıl e, sünnet konusunda katı tavizsiz bir tavrının olduğunu. İşte Yahya bin Mayn Ahmet bin Hambel için diyor ki. Ben alemde görmediğim hasletleri Ahmet bin Hanbel'de gördüm. O kadar güzel hasletleri var deniyor. Hatta biraz mübaladır diyorlar. Ahmet bin Hanbel'in işte şey yapıldığı, işkence gördüğü yerin çatısında melekleri gördük diyorlar insanlar. Yani Allah'ın rahmeti öyle bir inmiş ki oraya Allah'a o kadar yaklaşmış ki Ahmet. Yani meleklerin görülmesi şerhan caizdir. İnsan kılığında melekler görülebilirler. Lut Aleyhisselam'ın kavmine yakışıklı delikanlılar şeklinde gelmeleri vardır. İbrahim Aleyhisselam'la meleklerin gelip konuşması vardır. Peygamber sasımlarında hevünkel bir şeklinde meleğin gelip konuşması Cebrail'in. Gene Cebrail'in Cibril hadisinde meşhur bütün sahabenin gözünün önünde gelip insan kılığında dizine dibine, dibine oturması neyi gösterir? Ve insanların melekleri yeri geldiğinde görebildiğini. Olabilir yani Allah'ın doğrusunu bilendir ama bu dahi nakledilir Ahmet bin Hanbel için. <gülüyor> hem diyor hadis alimiydi, hem hafızdı diyor, hem zahitti yani ibadete düşkündü bununla beraber. Genelde insanlar bu ikisini karıştırıyor. ilim okuyup ibadeti terk ediyorlar ya da ibadet edip ilmi terk ediyorlar. Bunları da cem etmişti ve kâne akilen çok da akıllıydı diyor. Bu da seleften büyük büyük insanlardan biri. O dönemde ehli hadisten biri. Evet. evet. evet. Ebu Zura'da diyor ki, -Razi, ben diyor, ashabımız arasında, ashab ne demek? Arkadaşları arasında, daha siyah başlı, ondan daha fakih. Yani o bir deyim. Daha siyah başlı bir deyim yani. Yani hani bildiği Allahu alem benim bildiğim kadarıyla zannımca e, hani bildiği doğrudan şaşmaya daha fakih, daha anlayış sahibi Ahmet bin Hanbel'den başkasını görmedim diyor. Allah hepsine rahmet etsin. Ahmet bin Hanbel'e rahmet etsin. Onlarla ve Ahmet bin Hanbel'le bizi Rabbim Sübhanu ve Teala cennette bir araya getirip muhabbetleriyle rızıklandırsın. Geçelim. Bayağı uzun kalır usul usuline ne kadar oldu Baş, başlasak mı sona mı gelmesek burada duralım inşallah bir dahaki ders bu mukaddimi olmuş olur inşallah bir dahaki dersimize usul ü metniyle beraber bismillah der başlarız sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinden sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsimden veya şeytanımdandır bu ahri davan enel hamdulillahi rabbil ve bihamdik ve'l hamdülillahi la ilaha illa ente estağfiruke ve